ve her muhdese bid'at ve her bid'at dalalet. Bugün Asma Husna şerhindeyiz derslerinde onda da 26. dersteyiz. Allah'ın güzel isimlerini aç oluyoruz. Bundan önce 73 tane isim açorladık. Bugün 74. isimdeyiz. 74. isim Allah'ın güzel isimlerinden en Nasir, en Nasir, Nasir dört sefer Kur'an içerisinde geçiyor. Bir seferde cemi toplu şekilde geçiyor ayetlerde, hadislerde de geçiyor. Nasir nedir anlamı yardımcı, değil mi? Nereden alınmış bu? Aslında bundan önceki isim nedir? Veli. Veli nedir? Dosttur dedi. Dost ne yapar sana? Ha? Yardım eder. Allahu Waliyun Nasir. Allah dosttur ve yardımcıdır. Nasir Arapçada nusretten gelmiştir. Nusret yani Yardım etmek, destek vermek, yar olmaktır. Bu nasirdir. Ansar nereden gelmiştir? Muhacir, Mekke'den, Müslümanlar Medineye gelmişler, muhacirdiler bunlar. İcraet etmişler yani. Medine'ye gelmişler, Medine'de insanlar var, onlar da Müslümandır, evleri de var oturmuşlar. Onlar da onların evlerine misafir gelmişler. Bu Medine'deki ehline yaptılar, bunların dostlarıdır. Bunlara destek verdiler. Yardım ettiler. Bunların adlarını ne koydu İslam? Ensar. Ensar cemi'i nasır. Nasır'ın cemidir. Ensar nedir? Yani desteklerler. Ensar muhacidi. Nasir, destekleyici, yardım verici. Senin her zaman yanında olan dostundur. Allah subhanahu teala nedir? Nasirdir. Kime nasirdir? Şimdi Allah Teala Razzaktır. Kimi rızıklandıracaktır? Bütün kullarını rızıklandıracaktır. Kafir küfrediyor, Allah rızkını veriyor. Allah'ı söyürüyor, Allah yine rızkını veriyor. Allah'la alay ediyor, Allah yine rızkını veriyor. Hayat. Kafir Allah'a İnanmıyor Allah onun hayatını veriyor. Ama Nasir destek Allah kim'e verir? Müminlere verir. Kendi dostlarına verir. Vali Nasir desteğini düşmanına verir mi? Hayır vermez. Neden vermez? Adalet nerede? Adalet ben kul Rabbiniz'im yarattım bu kulları intihan alanıdır bu dünya yarattım, rızkını vereceğim. Bu dünyayı istese bu dünyayı da ona veririm. Ama destek ben dostlarıma veririm. Kim benim emrime uyursa, kim benim yanındaysa, kim bana yasağıma emrim, emrettiğim meselelere uyursa, yerine getirirse Allah Teala diyor, ben ona nasirim. Onlara destek veriyor. Ama çafire destek verilmez. Onun için Allah Teala ayeti kerimde ne diyor? وَكَانَ حَقًا aleyna nasrul مُؤْمِنِينَ Bizim üzerimize hakdir Muminleri zefere kavuşturmak. Hak nedir? Yani kesin söz vermiştir. Nasir ayetlerde geçiyor. Mesela Had surasında Allah'a sarılın. Sizin Rabbinizdir. Sizi yaratmıştır. Ona sarılın. İhtisam nedir? Onu sarılın. E bir mumin nasıl Rabbine sarılır? Sarılabilmezsin Rabbine. Rabbin gayr'dir. O yaratandır sen kulsun. Nasıl sarılırsın ona? Onun gölgesi altında kalırsın. Gölcesi nedir? Şeriatı altında. Şeriatı nedir? Benimle olacaksın. Ya Rabbi nasıl seninle olayım? İşte beş vakit gelip karşıma, hüzuruma çıkacaksın. Sabah akşam beni hatırlayacaksın. Zikirleri yapacaksın. Yemek yerken beni hatırlayacaksın. Yerinden kalkarken beni hatırlayacaksın. İhtiyacın giderken beni hatırlayacaksın. Bu Allah'a sarılmaktır. Yoksa Allah'a nasıl sarılırız? Sonra bir ayette ne diyor? وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılın. Orada orada ipine sarılın yani Allah'ın peketine sarılın. Peket nedir? Kur'an sünnettir. Ona sarılın. Onda ne var? Ona sarılsak Allah'a sarılmış olur. Allah'a sarılamayız. O yaratandır. Gayıptır, göremeyiz. İmkanı da yoktur. Onu kıyamattan başka hiç kimse dünyada göremez. Onun için Allah subhanehu ve teala diyor ve'a'tasimu billahi sonra tanıtıyor. O Allah'a sarılın ki huve mevlakum. O sizin mevlanızdır. Mevla nedir dedik? Velinizdir. Mesuldür sizden. Sizi yaratmış her şeyden mesuldür. Ama mu'min olsanız her şeyi size verir. Kafir olsanız sınırlı şeyleri var sizin için. Rızkınız var, hayatınız var ama destek, zefer, bunlar sizin değil. Mevlanızdır. Mevla, hakiki mevla, nedir? Efendi, çöle. Her zaman efendi çölesine sahip çıkar. Dünyada da eskiden öyleydi. Her zaman patron işçisine sahip çıkar. Başka patronu bırakmaz gelsin işçisine şey yapsın da Allah mutlak mevla olduğu için kullarını bırakmaz. O sizin mevlanızdır. Fe n'am el mevla. Hakiki mevla, en güzel mevla, hakkıyla mevla, kimdir? O Allah'tır işte. Ona sallım. ve n'am en nasir. N'am en nasir nedir? Hakkıyla hakiki yardım edendir. Kime yardım eder? Muminlere yardım eder ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin narin li aydem ittmaq üzerimize haktir. Haç suresinde böyle, böyle geçiyor. Enfal suresinde fa'lem bilinçi fa'lemu emirdir. Nedir? Hem emirdir hem de burada sebebiyedir. Yani ilminiz olmasa Allah'ı tanımazsınız, zeferde de yoktur. Allah insanı, Allah'ı tanımasa nasıl onun yardımını ister? Nasıl onun cölces altında olur? Nasıl ona sarılır? Sarılamaz. Sebeptir. Fe'lemu ilim. Sebeptir. Neye? Sebeptir? Allah'ı tanımaya. Allah'ı tanıdın ondan gafil olmaz. Fe'lemu. Neye ya Rabbi? Allah'a. Allah فَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ Bilin ki Allah sizin mevlanızdır. Yani sizden mesul olan Ademze'ye Allah'tır. Başka kimse size sahip çıkmaz. Kim size süslüyse gözünüzü aldatıyor sizi. Kullanırlar çöleleri. Bugün de demeyin çölelik bitmiş, çölelik bitmedi. Bugün de büyük devletler, küçük devletler kendi de altında çölediler. Ama velev ismi kakmışsan serbestsin ama kölelik filan kakmamıştır. Devlet başkanları halkını çöl etmiştir. Kurumlar işçilerini çöl etmişler. Medya bütün vatandaşları çöl etmiştir. Kezi Parkı'na niye çıktılar? Adamları kumandayla çalıştırıyorlar. Bunlar kölediler. Onun için Allah subhanehu ve teala diyor ki bilin ki hakiki mevle Allah'tır. Siz ona kölelik yapın. Ona kölelik yapsanız o sözü sadece kurur. Belinizi hiç kimseye bağlamayın. Amerika'ya belini bağlayan ne oluyor arkadaşlar? Ha? Bakın Şah İran belini Amerika'ya bağladı. İşi bittiğinde kullanıp attı onu. Başkası hangi tarih boyunca bak kim güclüye belini bağlar kullanır atar onu. Onun için kimseye belin bağlasan o hakiki senin mevlan değil. Şimdi fe'lemun bilinç ey müminler. Ennallaha mevlakum ni'mel mevla ve ni'men nasif. O mevlanız ise sefer ondan gelir sağlık. O size destek verir. O sizi kurtarır. Allah'tan başka kimse insanı kurtaramaz. Allah kurtarır insanı. Bu Enfel'de de öyle geçiyor. Nisa suresinde Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ve kafa rabbike hadiyen ve nasir. Pardon bu Furkan suresinde. Ve kafa bir rabbike ey Muhammed, ey kulum, ey elçim. Şimdi Resulullah'a, Mekke'de çok zulmolunuyor. Ashabı işkence altında kaçırıyor oraları, hicret ettiriyor Habeşe'ye. daha denizlerden o tarafa. Bugün de sefer etmek çok güçtür. O günde gücün gücüdür. Yani gözün önüne koy, o çöl sahrayı kesiyorsun, Kızıl denizi geçiyorsun, şeye gidiyorsun. Başka bir, şeye, bir kıtaya gidiyorsun. O zaman da merceple hicret ettiler. Zulüm altındadılar. Resulullah'a destek vermek için Ey Muhammed diyor, ey kulum. Tabi Muhammed'e hitap geldi sallallahu aleyhi ve sellem bütün kullarına da, bütün ümmiller de onu da mukadda. Ve kefe Rabbin sana yeter. O hakiki mevlendir. O hakiki senin yardımcındır. Ondan başka hiç kimseden umid etme. Hiç kimseden. Bak Allah subhanehu ve teala müminlere Habeşe'de yardım etti. Resulullah ne dedi? Yedin bir kral yanına, orada bir kral var onun yanında kimse zulme olamaz. Kral Hristiyan. Kral Kureyşlerin dostu. Hümrü bin As gönderdiler git, hediye de gönderdiler bunları bize geri versin gözlerini kırarım bir daha bizim emrimizden çıkmasınlar, de düşünmesin bundan sonra Mekke'den kaçsın nereye kaçsa kıtaları getiririz onu, bugün de Amerikan da öyle yapıyor, Guantanamo nedir meydan okumaktır Müslümanlara, tıkır içeri bak nerede olsanız bana meydan okusanız getiririm sizi ama Müslümanlar orada kurtardılar neden kurtardılar? Çünkü hakiki mevleleri Allah'ıydır. Hakiki zefer veren Allah'ıydır. Delil işte ayet ve kefe, Ey Muhammed Sen Rabbin en güzel mevladır. En hakiki zefer verendir. Müminler bunu bildiler ya gittiler. Umru bin As anlattı. Anlattıktan sonra kral kral evet dedi, bunlar haksız yapmış, bunlar alabilirsiniz bitti iş tamam ama tevekkül bitmedi müminlerde, bu dünya sebepler dünyasıdır kardeşler <gülüyor> tevekkül bitmedi, sebep aldı Cafer-i Tayyar Radıyallahu Anhü, Resulullah'ın amcasinin oğlu, Hazreti Ali'nin abisi, ne dedi ey kral dedi nasıl olur bizi göndeririz neden dedi? Olur. İşte olur. Bak bal gibi de oldu. Gidin hadi. Dedi olmaz. Neden olmaz? Dikkatini çekiyor bak kralım. Neden olmaz? Dedi çünkü bize peygamberimiz dedi. Gidin bu adamın yanında zulma uğramazsınız. Demek ki bizim şeyimiz yanlıştır. Peygamberimiz o zaman yani öyle söylemedi ama öyle hal öyle anlatıyor. Burada kral durdu. Durdu. Ömrü bin az hemen anladı. Araya cildi, hayır dedi, dur bakalım. Bunlar ne demek istiyorlar. Dedi, ne dedi size peygamberimiz? Dedi peygamberimiz bize, gidin bir krala, o kralın yanında kimse zulmü okramaz. Bakın, sebep aldı, Allah'a tevekkül ediyor. Ama ben bütün sebepleri almadan zefere kavuşmam. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Kralına dedi? Dinledi. İyidir dedi, sizi peygamberinizinize niye böyle dedi, dedi? Çünkü biz de semavi diniz, siz de semavi diniz. Burada da zeka lazım. İyidir, hemen ömrü girdi ortaya. O da çok dahidir. Ya dedi, kral dedi bunları dinleme, bunlar Hazret Meryem'e buhtan ediyorlar dedi. Ne dedi diyorsunuz Hazreti Aleyin hakkında? Orada Cafer Tayyar radıyallahu anh Meryem Suresi'ni okudu. Meryem Suresi'ni okudu. Ondan sonra anlattı. Dedi işte din, din dinimiz bunu emrediyor bize. Bunu e o da Hristiyandır. E bunlar Hristiyan dininde de aslında var. Ne kadar değişmişler? Kökeni var bunların. Biliyorlar. O zaman meşhur sözünü dedi. Vallahi dedi bizden sizin aranızda bir çizgi kader fark var dedi. Vallahi umur dedi bir Mekke'ye getirsen bana bunları değiştirmem olurum. Dedin serbestsiniz. İşte bu ayetin tecellisi. Sonra Nisa suresinde ne diyor? Vekefe billahi veliyen ve kafa billahi nasira. Sanki bu ayet bundan sonra gelmiş. Orada veka bir rabbika olay olmadan önce Muhammed Rabbin sana yeter. Olay olduktan sonra bakın ve kafa billahi nasiran veliyen ve kafa billahi nasiran. Gördük mü nasıl? Allah yeter. Hakiki mola Allah'tır, hakiki mola da kimdir zafer veren? Allah Subhanahu ve Teala'dır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Savaşa çıkarken başlamadan önce ne derdir? Uzun duaları vardır. Bir duasından birisi Allahümme ente abidî. Sen benim gücümsün. Hakiki güçsensin. Abud nedir? Kars'ın. karş şeyde abud burası cinayettir. Nereden savaş yapıyorsun? Burada ne var? Savaş eden nedir bu? Kars'tır. Değil mi? Karslar savaşıydır. Yani senin karşısına olmazsa savaş edemez. Ne kadar yapıl yapılırsan ama karşısın yok savaş edemez. En ta'zulü, kinayettir. Sen benim cücumsun yani. Allah'tan başka kimse cücü olan buna inanacaksın. Allah Teala ne diyor? ve رَمَيْتَ اِذْنْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَا Sen atmadın. Allah attı da sen sadece sebebe sarıldı. و انت نصيري وبك اقاتل سن de benim destekliğimsin senin yolunda ve sene inanarak ben savaş ediyorum kıtan ediyorum demek ki hakiki nasir kimdir? Allah subhanahu teala. ey Allah çimen nasirdir Müminler. ve kana hakkan aleyna nasr mümin Eyid Allah subhanahu Teala. taala. Müminler kimdir? Müminlerin imamı enbiya Allah'tır. Resullardır, peygamberlerdir. Sonra müminler, e, evliya Allah müminler daha düz Müslmana haber gidiyor. Kim dedi la ilahe illallah muhakkak onu Allah destek verir. Ve lev imanın limiti var ise onda. Düz musulmanıysa. Yeter ki İslam dairesine girsin Allah'tan destek görür. En büyük destek sen Allah'a koş. Allah seni, sen, sen Allah için yürü Allah senin için koşar. En büyük destek budur. Allah kulunu yeter ki sen hedefe çitlen niyetinle birinci adım at Allah seni alır yanına. Ama ben hedefe çitlendim ondan sonra adım atmıyorum. Yerinde oturmuşum, yan gelip yatmışım. Allah buna destek vermez. Evet, hakiki zefer veren kimdir arkadaşlar? Bu dünyada Allah subhanehu teala. Allah'tan başka kimseden güç isteyemeyiz. Kimseden yardım isteyemeyiz. İstesek ne olur? Boş olur. Onun için biz bunu anladık. Bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? Özellikle bizim ihtiyacımız var bu meselelere. Neden var? Çünkü bir günde yaşıyoruz biz maalesef. Bu günde hakiki bir destekçiye lazım. İhtiyacımız var. Hakiki bir zefere ihtiyacımız var. Nedir o zefer? Bir tane bizim elimizden tutsun. Bize yardım etsin. Kim yardım edecek bize arkadaşlar? Bütün cücler yer üzerinde Kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Her şey Allah'ın elindedir. Ama bu cünde, cüc dünyada maddi olarak kim elindedir? Düşmanlarımızın elindedir. Biz yan geldik, çok yattık. Acdadımızın mirasını onlara sattık. Onlar da o mirası aldılar bizden, onuyla bizi harfliyorlar şu anda. Bizi zelil kılmışlar. Malımızı almışlar, önemli değil. Aclığa sabrederiz. Ama zillet bir mümine yakışmaz. Allah'a kulluk yapan kimseye kulluk yapamaz. Yapmaz. İstese de yapamaz. Onun için hakiki müminler her zaman baş eğmezler. Tağutun mahpushanesine girerler, yağcılık yapmazlar. Tağutun mahpushanesine girerler, onu ona Yaltanmazlar, boyun eğmezler. İcab etse da ipe kadar, kuruşuna kadar düzülür ama boyun eğmez. Hakiki mümin. Neden? Çünkü Allah'a kulluk etmiştir. Hakiki Allah'a kulluk eden, kimseye kulluk etmeyi gözüne almaz. Alamaz, yapamaz. İstese de yapamaz. İşte orada zeffer gelir. Demek ki bunu yansıtmak için Allahu Teala'yı Teala'ya güveneceğiz. Fikr-i müminlerin sıfatıdır. Peygamberlerin sıfatı. Allah'a güveneceksin. Ne de güveneceğim? Nasıl güveniyorsun? Bu benim rızkımı verendir. Allah benim rızkımı verir. Aç koyar, numanı koymaz. O zaman yan gelip yatayım. Hayır. Aç kalırsın. Ne yapacaksın? Sen bismillah sele kapıya Ben işe çıkıyorum. Allah senin artık rızkını verdi bu kaydedir, inanarak çıkacaksın Allah bize, Allah'a güveneceğiz nasıl rızkımızda güveniyorsak hayatımızda güveniyorsak her şeyimizde güveniyorsak o bize zefer veren Allah-u biz sebep alacağız, gerisini Allah'a koyacağız bak Cafer radıyallahu anh'ın sebep aldırdı Allah'a güvenmişler kıta atlamışlar Allah'a güvenmişler en büyük cüvancaları nedir? Peygamberlerine inanıyorlar. Peygamber demişse bize gidin. Evet biz gideriz orada da kurtuluşumuz olur. Çünkü peygamber onları gönderirken demedi gidin bir daha görmem sizi. Cennette buluşuruz. Ne dedi? Gidin orada kalın. Orada zulme uğramazsınız. Onlar da buna cüvendiler. Cafer dedi nasıl olur? Ama bu de biz zulme uğruyoruz. Muminlerimizi de aldılar Guantanama'ya götürdüler. Niye zefere olmadı burada? Demek ki bir bizde bir engel var. Biz kendi nefsimizden mi? dengeler tamamlanmadı. İçimizde bir hata var. Uygulamamızda bir hata var. O da nedir? Allah'a hakkıyla güvenmek var. Allah'a hakkıyla güvenenler çafire hiçbir zaman boyun eğmezler ve çafir oların üzerine hiçbir zaman galip gelmez. Celse de hikmeti gereği bir orada seçim var. Eleme var. İmtihanından imkana koşma var. Mumin ne kadar imanı güçlü oldu, akidesi yüksek oldu, o kadar iptilası artar. اَشَدُّ fal الْاَنْبِيَاءَ فَالْاَمْثَلُوا فَالْاَمْثَلُوا En çok iptilaya yollayan kimlerdir? Peygamberlerdir. Nedir? imandır kullukta peygamber. Sonra basamak basamak imanı düşük olanlardı. Onun için arkadaşlar biz hakkıyla Allah'a güveneceğiz. O bize zefer verir. O bizim nasirimizdir. Hakikin nasar, nasır, zefer, yardım bize getiren, veren kimdir? allah Teala'dır. Allah'tan başka kimseye güvenmeyeceğiz. Bunu ne kadar hakiki ettik o kadar bize zefer var. Bakıyoruz tarihe bazen alimler zefere hakiyle uğramışlar. Bazen de bakıyorsun alimler ezilmişler tağutun mahpus hanasında zulmünde ihaneti yendi. Ölmüşler elin altında. Tarihte bu da var. Bakın ne kadar imanın ise o kadar sene zefer yakındır. Bu kaidedir. İmanının gücüne kadar, gücüne göre zefer gelir sana. O zaman biz imanımızı çok gücülereceğiz. İmanda nedir? Neye iman etmek? Özellikle burada Allah'a güveniyoruz. Allah istemedikten sonra bu tağutmane bir şey yapamaz. Bu cabarutmane bir şey yapamaz. Ama bu arada sebepleri ihmal etmeyeceğiz. Sebep alacağız. Yok ben caddenin ortasında sokakta durayım, ha? Otobanda durayım. Allah yazmış, söylerim yazmamış, söyleme. O zaman ne olursun? Araba gelir seni götürür. Neden? Sebep almadın. Sebep al, Allah seni kurur. Dağutun dönüne çıkmak sebeptendir. Onu için Allah Teala diyor, وَاَعِدُّوا لَهُمْ Bunlar için hazırlanın. Kuvat getirin. Sebep alın. Sebeplere sarılacağız. Sebeplere sarılacağız. Alim de var dedik, tağutun mahpus anasında ölüyor, ifa Onun imanı yok mu? Onun bazen imanı kalandan daha güçlüdür. Ama Allah subhanehu teala bu dünyayı hikmeti cereyçi öyle uygun görmüştür. O alimin ölümü ümmetin yaşaması demektir. Hikmet, o alimin görümü ümmeti yaşamaktır. O alimi alır, o toplumun üzerinde kıyamet günü lider seçer. Şehit seçer. Onun için bunları biz iyi bilmedikçe şeytan gelir bizi ne yapar? Bu konularda aldatır. Hem de öyle aldatır ki kucağına düşeriz. İşte biz hakkıyla Allah'a güveneceğiz. Her şey onun elindedir. Bütün peygamberlerin hayatına baksanız Allah subhanahu teala onlara zefer vermiştir. Ama hikmeti gereği bu zefer bazen ani olur, bazen bekletilir, bazen o bir tarafa kalır. Ama zefer var mı? Vardır. Birçok peygambere Allah subhanehu teala zefer verdi. Neyle zefer verdi? Kurtardı onu toplamından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi peygamberlerden diyor Allah teala ona zeferi verdi. Yarım onun hakimiyeti altına girdi. Onun hakimiyeti dedir İslam'ın hakimiyeti. Zeferdir. Kafirleri yok etti. Bazen bakıyoruz bazı peygamberler zefere uğrayamadı. Ne oldu? Alalım mesela birinci peygamberi. Yani birinci Resulü, elçiyi. Kimdir birinci elçi? Nuh aleyhisselam. Allah Allah Teala onu destekledi mi? Destekleri. Değişik bir destek verdi ona. Zefer verdi ona. Nuh Aleyhisselam çağırdı. Ya Rabbi dedi beni inni meglubun fantası. Ya Rabbi dedi bana, bana bunlar galip geldiler. Bana inanmadılar. Alay ediler beni. Desteğini ver bana. Zannetmedi ki Nuh Aleyhisselam Allah dedi bunları hidayet verir yani yok eder bunları. Ama baktı allah Teala dünyayı yok etti. Dünyayı tufanla yok etti. Sadece ikram etti kulunu ve büyük bir verdi ki dünyada ikinci babamız oldu. Adem'den sonra bizim babamız kimdir? Nuh. Biz hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Oların torunlarıyız. Nuh Aleyhisselam'ın dört oğlu var. Dünyaya dağıldılar. Bütün insaniyet oradan gelmiştir. Adem oğulları yok et. İbrahim Aleyhisselam'a gelirken peygamberlerin babasıdır ne kadar peygamber var İbrahim'den sonra hepsinin babası İbrahim'in sülalesinden geliyor İbrahim Aleyhisselam o uğraştı olmadı ne yaptı Allah'tan zefer istedi Allah Teala ne verdi ona bir zefer verdi ki ataştan kurtardı onu Ataşı attılar öyle bir atış attılar ki havadan kuş geçemiyor. Attılar ataştan çıktı. Ne oldu zeferin onun? ataştan kurtardı. Sonra ne oldu? Zefer kazanmadı. Olara göre kazandı mı kazanmadı? Ne oldu? Ataştan çıktı tamam ama ne dediler? Hadi git bizi et. Hanımın aldı. Kardeşi oğlu Lut Aleyhisselam aldı. Ciddiler tercih ettiler. Nereyi? Babil'i. Zefer nerede? Zefer ileride bekliyor. Zefer ileride bekliyor. Bak hikmet bilmezsin nerede. Namrut İbrahim Aleyhisselam eliyle yok olmadı. Allah onu ayrı cezalandırdı. Ama İbrahim Aleyhisselam tercih ettikten sonra oldu. Zafer nerededir? İbrahim aleyhisselam peygamberlerin babası olacak, Filistin'e girecektir. Bugüne kadar devam edilir. Zafer mi? Ana da'vetü İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben İbrahim'in davasıydım. Tevhid davası. La ilahe illallah. Bütün peygamberlerin ecrini Hazreti İbrahim e alıyor. Bir de zafer nerededir? Ateştan kurtarması. Belki o Babil ehli Nedir işte ataştan kurtardı, sahirdir, mahirdir dediler. Büyücüdür filandır. Ama zefer nerededir? Kıyamata kadar biz de gün, bizden önce biz de kıyamata kadar da müminler Hz. İbrahim'in destek alıyor zeferinden. Bize nedir? Güçtür. Hz. Musa'yı Allah kurtardı mı? Kurtardı. Hem de öyle enteresan kurtardı Kur'an'dan. Geldi deniz kapanmış. Dediler Musa yaktın bizi. Ben Benişrail. Benişrail inanmıyorlar zordan. Yaktın bizi. Sene uyduk. Önümüz deniz, arkamız Fira'an öldürür bizi. Kaçmışız onunla. Ne dedi kelle inne me'ye rabbise yehdin. Allah benimle hidayet verir. Verdi mi? Zefer verdi mi? Deniz yarıldı mı? Yarıldı. Ummadıkları bir mesele. Hem de Allah'ın hikmetinden Rivayetlerde diyor deniz bir sefer yarılmadı böyle bir otoban oldu. Hayır. On çitene yol oldu denizde. On çi şey ya aşiret olar. Hazreti Yakup'un on oğlu. On oğlu bir de Binyamin Yusuf Aleyhisselam'ın torunları ayrı ayrı aşiretti. Allah Teala on çi yol yaptı. Orada sürtüşme olmasın. Birbirleri arasında sürtüşme var. Kardeşler gibi çocuklarına da geçmiş o. Böyle geçtiler hızında. Ondan sonra Fıran dedi, bunlar geçti, ben ne geçerim? Yok oldu. Musa zafer aldı mı? Aldı. Eydir bazı peygamberlere bakıyoruz zefer almadı. Hazreti Zekeriyye'yi ne yaptılar? Öldürdüler. Ben İsrail. Yahya'yı öldürdüler. E hani zefer? Hani Allah'ın zeferi vardır bunlara? Hazret İsa daha değişik bir şey. Onu da geldiler öldürmeye. Allah onu yanına çekti diri diri. Haydir çinci semadadır. Ahir zamanda iner şeriat peketiyle hükmeder. Hazret İsa'nın da zeferi budur işte. Sahabi olarak iner. Çünkü gıpt etti sahabileri. İncil'de yazılmış sahabeleri o kadar Allah övmüş. Ya Rabbi beni de bu sahabeler gibi yap dedi. Allah Teala peygambersin sen, o sahabeden daha üstünsin. Ama o kadar Allah Teala övdü, gıbdettoları Allah Teala onu da ikram etti. E ne? Sahabidir. Resulullah'ı da ikinci semada gördü. Meytil mehdisler hasice namaz kıldı. Kim Resulullah'ı sah görse sahabidir. Muğmûn Allah'a. Şeriatten de hükmedir. Ama Zekeriya, Yahya, Birçok peygamberlerde var. Bir kısmı olmamış. Ben İsrail öldürmüş olalım. Ne oldu? Bunlar niye böyle oldu? Bunlarda da bir hikmet var. Hikmeti nedir? Hikmeti istidraçtır. Kimi istidraç eder? Mumilleri imkan ediyor. Kafirleri istidraç ediyor. <gülüyor> Bak işte biz peygamberi öldürdük oldu. Oldu bitti yakalıyorlar. Allah Teala muhakkak zefer verir. Bir tenenin ölümünden bir ümmeti yaşattırır. Bir tenenin ölümünden bir ümmet yaşar. Çok alim var, astılar onu. Bir ümmet ile yaşadı. Hiç uzak etmeyelim. 50 sene önceye dönerim. Bu günün bu asrın tagutu kimidir? Kebih Abdul abdül khasır ki onlar onu Cemal diyorlar. Abdül-Nasır diyorlar. O kebihtir. Çirkindir. Cemil değil. Cemal değil. Abdül-Nasır değil. Nasır'ın kulu değil. Nasır Allah'tır. O Hasır'dır. Kusurunu ağlayandır. Ne yaptı? Seyyid-Kutub idam etti. Seyyid-Kutub idam etti bitti mi? Hayır kendisi bitti. Seyyid-Kutub yaşıyor kıyamata kadar da yaşar. Hem Allah indinde inşallah şehittir yaşıyor, hem yerde onun tefsiri Fizilal Kur'an, bücüne kadar sanki her her dönemde sanki o dönemi muhatabı oluyor. Neden? Çünkü bunlar Evliyaullah ki. İşte bu, bu türlü insanlar bu türlü Hakiki müminler her zaman nedir? Zeferde her zaman imanda üstün olduğuları için bunların hayatları, ölümleri bile nedir? Ümmet için zeferdir. Velev ki kendileri yok olmadı düşmanları ama düşmanları ani yok olmadıysa sonradan yok oldu. Onların da devam ediyor zeferleri bazen zefer cecetir çünkü biz ehil değiliz. Evet müminiz ama hakiki değiliz. İçinizde bir hata var. Ne diyor allah Teala? Bir musibet başınıza geldi. Kul huve min indi enfusikum. Sizin nefsinizde bir hata var. Bir günah var. Ondan dolayı bu musibet geldi. Ama bir kere geldi Allah'tandır. Bir musibet geldi illa ben bir mayına basmış. Bir hata var çeki düzen eder. Delil büçündeki Müslümanlar, müminler. Ben demiyorum büçündeki Müslüman normal Müslümanlar. Has halis Müslümanlar. Tahta boy boyun eğmeler. Bir de öcündeki sahabe, toplumu Allah'a benzeyenler. Bakın farka. Sahaba toplumu da işkence çekti. Ama Allah Teala onların sabrını zefere ne zaman çevirdi? E tabi demir nasıl çelik olur? Ataşa cire cire, çekicin altında yata yata vura vura çelikleşir. Sahabeyi Allah Teala Mekke'de 13 senede ateş, çekic, demir, işkence zulüm he? bunların altında ne yaptı? Ümmete hakim olmak için onları hazırladı. Biz ne istiyoruz? Zefer hemen gelsin. Ya Rabbi düşmanımız yok hele bize zulmetti. Ondan sonra hemen sisi yok olsun. beşer yok olsun. Beşer niye ki buçuk senedir ayaktadır? Demek ki bizde halal var. Bizde yanlış var. Evet müminiz Allah için çalışıyoruz ama şeytan paketin içini boşaltmıştır. Niyetlerimizde zedde var. Zedeledir niyetimiz. Halis değil illa bir şey var. Bak Müslümanlar Suriye'de şu anda birbirleriyle ithal ediyorlar. Başarı bıraktılar birbirimizden. O diyor bu benim yerimdir sen niye izinsiz girdin? O diyor sen bana niye beyat etmedin? O diyor ben daha senden evvelim gel bana uy. Birbirlerine kuruşun sıkırlar. Ashab toplumu da sıkırlar birbirlerine. Cemel süffün oldu ne oldu? Beş sene ümmet cihadı iptal oldu. İşte ihtilaf nedir? Şarttır. Onun için biz kendimizi bir yoklayacağız. Niye bir günde Suriye'de? Niye Mısır'da? Ey toz pembe içen birden şeye döndü. Sisini Allah gönderdi. Azabı olarak üzerimize. Göz açtırmıyor şu anda Müslümanlara. Yani mübarek zamanla şu anda rahmet okuyoruz. Mübarek zamanı daha oldu. Nasıl olmasın? Amerika destekliyor, Araplar Finans tamamı veriyorlar. Dün haberlerde maalesef haberlerde körfez ülkeleri toplanmışlar. Misir'e petrol desteği vereceğiz. Ondan önce 16 milyar verdiler. Bu ilan oldu. Belki alttan daha fazla verirler. Onlar da halkaları diyemezler. Biz acımızdan ölürüz. Suud'da çok acı var. Suud'da güzel yaşayan yüzde yirmi beştir. Gerisi ezilmiştir. Yüzde attuzdan da fazla fakir sınırının altında yaşıyorlar. Adamlar destek veriyorlar. Petrol olardan bizden diyorlar. Neden? Neden bizim malımız düşmanımıza gidiyor? Bizde bir ayıp var. Biz hakika huldeyiz. Allah'a güvenmiyoruz. Sebepleri hakkıyla almıyoruz demek ki. Her çeşi şey, ya bir başarı yok et. Göz yaşı da döküyoruz bazen. Ama bu nedenle olmuyor. Bu sebebin bir tarafıdır. Sebep almak doğru olması lazım. Her şey olması lazım. Bak Müslümanlar kıta geçtiler. Orada sebep aldılar. Mücadele ettiler. Sabrettiler. Ancak kazandılar. Onun içer arkadaşlar hakiki yardımcı kimdir? Allahu Teala'dır. Allah'tan başka kimseden yardım isteriz? Belimizi kafir devletlere bağlamarız. Allah'tan isteriz. Az da olsa Allah bizi ayakta tutar. Bakın Taliban Taliban azdılar. Silahları bile yoktur. Silah kim verir Taliban'a silah? He? Kim maddi destek verir Taliban'a? Körfez mi veriyor? Amerika o zaman verdi yerdi. Milyarlar gönderirdi. Şimdi göndermedi Talibana. Körfez ülkeri hiç bir kuruş vermiyorlar. Nereden silah? Demek ki küçük silahları nereden alıyorlar? Çavul öldürüler silahını alıyorlar. Hemen. Ama azdılar boyuna iniyorlar. Hakikim onu inşallah. Bu kadar Amerika'yı mahvetmişler. Amerika projesor da taşa çarptı. Taliban azdılar ama boyuna inmiyorlar. Ama zefer geç kalıyorsa muhakkak tabi. Sadece Taliban'ın faturası değil. Onlarda hata var ise de bizde de hata var. Diğer Müslümanlarda da var. Bu ümmet bir tamamdır. Bir bedendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu, bu ümmeti neye benzer? Bir bedene benziyor. Bir yerin ağırsa, bir parmağın çakıyorsa bütün beden seferber olur. Neyle? Ataşı olur. İnciyi olur. Bütün beden. Senin bir dişin çaksa uyumazsın. Bir e, dişin ağrıyorsan yat. Nasıl yatayım? Dişim ağrıyor. Bütün beden seferberdir. Biz neredeyiz? Bize ne? Taliben orada bize ne? Onun için azınlık her zaman hakkıyla Allah'a güvense zefere kavuşur. Irak'ta ne kadar Amerikan öldürdüler. En azından 40 bin öldürdüler. Amerikan askeri. Azınlık. Ama sonra ne oldu? Birbirlerine düştüler. Yok olup gittik. Çeçen'de, Bosna'da ondan önce her yerde azınlık hakim olabilir. Birinci Afgan Savaşı'nda, Taliban'dan önce, Rusya'ydı. Rusya, Rusya dedin, Akan Sudular. Dünyada çücük var, biri Rusya, Sovyetler Birliği. Bir de Afganistan'a sınır. Yani böyle kıtalar arasında değil, sınır. Adam ordu, top, tüfek, Necibullah'a veriyordu. Ne oldu? Ne oldu? Hakiki o zaman müminler Allah için çalışırlar. Ne oldu? Yok ettiler. Sovyetler birliği, bir, birliğinde çökmelerinden en önemli sebeplerinden de ciyadefhanıydı. Dağıldı. Az Müslüman. İman olacak, hakiki güveneceksin. Demek düşmanın topu var, tıfengi var, ben yapamam. Yapabilirsin. yeterçi ki olsun. Bedir Savaşı atları bile yok. Birkaç tane atları var. Suvarileri yok idir. Onlar bin tane ile engeldiler, askerden geldiler. Ne oldular? Yok oldular. Hüneyn müşrikler azdır, Müslümanlar çoktular. Mekke olmuş hüneyn, cüvandık. Allah Teala ayette dedi, kısretukum. Çokunluğunuz size, Aa, bize kim galip gelebilir. Demek ki bir engel oldu. Bir dengesizlik oldu. Cüvenc Allah'tan başka yere kaydı. Ne oldu? Hepsi kaçtılar. Sahabelerin büyücü bile. Allah Teala yaşattı olarak. Onun için biz Allah'a cüven Allah'tan başka kimse bize zafer veremez. Sebep alırız en büyük güce de meydan okuruz. Mücünde okuyorlar Elhamdülillah Müslümanlar. Ama nedir? Sebep almak, kendimizi düzen etmek, cüvencimizi hakiki yapmak bu nedir? Burada engel olsa Zefer cecittir. Bunu bilmemiz lazım. Yoksa Allah vaad etmiştir bize. وَكَانَ hakkan عَلَيْنَا nasrul muminin Müminlere Allah Subhanahu ve Taala ne dedim? Ben zefer veririm. Çünkü Allah teala ayette ne diyor? وَاِنْ inyan اللّٰهِ فَلَا غَالِبَ Allah teala size zefer yardım etse, siz, kimse size galip gelemez. Allah ne zaman bize yardım eder? O zaman ne diyor? Hakiki mümin olacaksın. Hakiki mümin neyi gerektirir? Demek ki Cüvencimiz Allah'a hakkı olacaktır. E bu Cüvence de evet ben Allah'a cüveniyorum. Bunu Tevril olarak diyebilirsin. Bunu yaşamak için İslamiyet'i anlayacaksın. Şeriat fakatini anlayacaksın. Allahu u Teala'yı tanıyacaksın. Allah-u Teala'yı tanımadıktan sonra pratiğe dökemezsin bunu. Bakın bir, bir günde İslam aleminde 60 senedir inanın ki hiçbir dönemde böyle olmamıştır. Nedir? Şeriat peketini tevri olarak zirve yapmıştır. Raşid halifeler zamanında da böyle bir şey yoktu. Her şeyi didik didik. O zaman Arabiler nerede bir alim bulsaydılar, bir sahaba bulsaydılar, sarırdılar ona, peyderpey ilim alırdılar. Bugün de elimizin altında ilim Ademze'ye var. Bugün de basıldığı ilim kitapları hiçbir dönemde basılmamıştır. Bütün kitaplar elimizin altındadır. En küçük meselede. de onlarca kitap yazılmış, onlarca ciltler yazılmıştır. Meziret kalkmıştır. İslam dini o kadar güzel anlatılmış bir günde kütüphanelere geçsen, dünyanın neresinde geç, hatta kaç de geçsen. Arapça zirvettir, başka dillerde de var. İngilizce de hala dünyanın kitapları tercüme oldu. Kimsenin hücce, Tevri olarak mükemmelsin. Ama pratik olarak Mükemmel değil. Sahabe tersidir. Sahabe ne diyor? Bakın bu işi çözmüştür sahabe. Sahabe diyor biz 10 ayeti Resulullah'tan alıyorduk, ezberliyorduk. Sonra anlamını anlıyorduk. Ondan sonra yaşıyorduk onu. Ondan sonra o bir 10 ayete geçiyoruz. Şu anda bize şeytan yer değiştiriyor. Hemen gel, hemen ilmi öğren, hemen şeyler al, ben öğrendim, ben bildim desiler için. İşte ne oluyor? Pratike indiğimizde sınıfta kalıyoruz. Her şeyde, rızkta her şeyde. Ama en büyük şeyde bir günde bakın zefer geç kalıyor. Önümüz kış, bakın savuk geldi. Raporlarda diyor bu kış çok savuk olacaktı. Yüz senedir böyle sağlık gelmemiş. Türkiye'nin güneyinden Suud'un kuzeyine kadar. Yani tam savaş bölgesi. Mülteciler kampta. Zefer geç kalıyor. İnsanları çekiyorlar. Neden? Allah bize mi yaşattırıyor? Haşa. Allah zulmetmez. Allah söz vermiş. Zeferi ben vereceğim. Ama niye geç kaldı? Biz çekil düzen lazım kendimizi çeki düzen ederiz. Çünkü in in yusukullah Hiç kimse Amerika, İngiltere, Avrupa, Çin, İran laneti hepsi toplanmışsa vallahi Allah istese hepsi yok olur. Hem de bir günde yok olurlar. Ama geç kalmış demek ki biz ne oldu? Biz kendimiz bir arıza var bizde. Diğer ayette Gafil Surasında arkadaşlar, bunu ile da bitireyim. اِنَّا لَنَنْسُرُوا رُسُولَنَا Biz bütün peygamberlerimizi zefere kavuştururuz. Kavuşturdu mu? Kavuşturdu. Bütün peygamberler. Ölür peygamber ama zeferdir onun için. Beni İsrail üzerine hüccettir onlar. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُ Peygamberler ve iman edenler. Eşittir zeferde. Yok bu peygamberdir. Peygamber'e gelen zefer senere gelir. Eyli peygamberimize Bedir'de savaşta ne indi? Melekler indi. Bize iner mi? Bize de iner. Ne zaman iner? Ne zaman onları gibi olsak. Vav burada nedir? Eşitlik vavudur. Eşitlik vavudur. Vellezine <gülüyor> amelum. Müsavattır, eşitliktir. Sen de peygamberler gibi zafer alabilirsin. Hiçbir eksik de olmaz. Zaten mucize de aynındır. Peygamberde mucize, müminlerde keramat. Hiç eksik olmaz. Aynısını yapabilirsin. Ama mucize peygamber istediği zaman getirir, kerameti getiremezsin sen. Onu Allah gösterir. Ayet devam ediyor. Ey ne de zafer verirsin fi hayat dünya dünya hayatı yani bugün de biz zafer'e kavuşmamız lazım hakiki ise muhakkak dünya hayatında bize Allah zafer verir sonra ne diyor ve yevme yekumü'l eşhed gafurus yani kıyamet gününde eşhed nedir şahitler terazi kurulur mahkeme kubra dedikleri kurudur, şahidler de gelir. Orada Çin zefer alır? Allah taraftarları. Hizbullah. Allah taraftarları ne alırlar? Zeferlerine kavuşlar. Onları getirirler sahirin. Aşağılayıcı. Başlarından sürükleyerek getirirler ona. Çafirlerini. İşte o arkadaşlar biz ümmet olarak kendimizi çeki düzen etmemiz lazım. Zefer geç kalmışsa, Allah'ın yardımı geç kalmışsa kabahat bizdendir. Hakiki mümin olacağız, Allah'a hakikile güveneceğiz. Evet bu da nedir? Rabbimin güzel ismi Nasir. Allah hepimizi bu isme layık olan kullardan eylesin. Hakkıyla Allah'a, Allah'a güveneceğiz. Allah'tan başka kimseye güvenenlerden bizi yapmasın küçük ve büyük demedirimiz meselelerde belimizi Allah'a bağlayanlardan bizi eylesin. Hakiki güç verenlerde, ve hakiki güc verene sırtımızı yaslayanlardan eylesin. Bir kendisi demeyelim yani? <Gülüyor> Hı? Var mı? Tamam o zaman bugün bu kadar yeter. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <gülüyor>